438, numaralı konu, Muaz el-Kari'nin köprü günü savaştan kaçtığı için üzülmesi ve Hazreti Ömer'in onu teselli etmesi, evet, Muaz el-Kari, beni neccardan bir zattı, Ebu Ubeyd köprüsü savaşında hazır bulunmuş ve kaçmıştı, ne zaman Enfal, 8.sur 16 ayetini okusa ağlardı, Hazreti Ömer ona, ey Muaz, ağlama, ben senin merkezinim, sen kaçmadın, bana dönüş yaptın, benimle birleştin, diyordu.